25.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim İç Şahin. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Vesileci Hangi'ye teşekkür ediyoruz. Evet Glasgow iklim Zirvesi'nin ardından aslında çok sayıda yorum, gelişme ve Glasgow sonuçlarının tartışıldığı pek çok yazı var ama biz... Bu hafta e, bunlara bir hafta ara verip e, biraz ertelediğimiz, bu COP26 nedeniyle ertelediğimiz e, bir raporu e, bugün konuşalım demiştik geçen haftada. Türkiye'nin karbonsuzlaşma yol haritası 2050'de net sıfır e, başlıklı e, bizim İstanbul Politikalar Merkezi'nde e, hazırladığımız ve COP'tan hemen önceki hafta e, açıkladığımız bir rapor. Bugün isterseniz biraz bundan bahsedelim. Evet iki şey öncelikle söylememe izin bilirsen taze haber var bir tanesi özellikle Paris Reinforce diye adlandırılan bir kuruluş ve Paris Anlaşması'nın güçlendirilmesi anlamını taşıyan o amaçla bir şeye dikkat ediyorlar önemli bir araştırmaya Nature Climate Change dergisinde taze bir çıkmış bir araştırmaya yani 22 Kasım 2021'de çıkmış ve çok modelli bir analizde uzun vadeli emisyonlar, salımlar ve şu andaki mitigasyon denen işte azaltma eforlarıyla eee ne, nereye varabilir yüzyıl sonuna kadar diye hesaplara modeller arası bir araştırma yapmışlar ve parlak değil sonuçlar. Yani mevcut politikalarla, politik e, taahhütlerle 2100'e varıldığında 3 dereceyi bulur diye gidiyor. O da yıkım olabilir. Bir o var sonra konuşma fırsatı buluruz zaten üzerinde daha sonra. Bir de Avrupa Parlamentosu bir kez daha küçük çiftçileri, küçük çiftçiler doğa ve iklim içinde büyük zararlar getirileceği belirtilen bir şey var. Maximilian Herzog yazmış internet sitesinde. Konum tablo o, tam bir felaket getirdi Avrupa Parlamentosunda onaylandı diyor Cap diye adlandırılan şey maalesef iki olumsuz gelişme var bunları söyledim ve şimdi dönebiliriz pardon evet ona e, ben de bir son dakika gelişmesiyle araya gireyim o zaman e, rapora geçmeden bugün büyük ihtimalle e, Almanya'da e, koalisyon hükümetinin anlaştığı açıklanacak e, yani e, sosyal demokratlar, yeşiller ve liberallerden oluşan trafik lambası koalisyonu denen e, hükümet e, büyük ihtimalle kurulacak. E, ve anlaşmanın yeşiller tarafından e, getirilen şartlarla ilgili kısmında şunlar sızdı. Gazetelerde, yer aldığı Alman gazetelerinde e, kömürden çıkış tarihini 2030'a e, çekiyorlar. 2038'di, önceki hükümet zamanındaki karar. 2030'a çekiyorlar. E, 2040'ta doğalgazdan tamamen e, çıkma. E, bu bütün doğalgazla çalışan e, ısıtıcıların, yani işte bizim kombi dediğimiz herhalde, ısıtıcıların e, tamamen yasaklanması ve... E, 2030'ların ortasında da mevcutların tamamen kaldırılması. Şimdilik gördüğüm başlıklar bunlardı ama oldukça kapsamlı bir iklim paketi yer alıyor gibi görünüyor. Almanya'nın şeyinde bir takım gelişmeler bu anlamda var ama tabii Almanya'nın ya da diğer ülkelerin İngiltere'nin iklim hedefleri ya da bu tür kömürden çıkış tarihleri falan bizim için de önemli çünkü Türkiye'de bir anlamda e, bilimsel çalışmalardan çok e, bu ülkelerin hedeflerine bakıp kendini biraz ona göre ayarlayacak yani Muhtemelen böyle bir e, politika gidecek Türkiye e, yani Almanya bunu yapıyorsa ben bunu yap çok yani 2030'da yapıyorsa ben yapmam yani niye yapayım Almanya'nın yaptığını gibi bir hesap e, güdüleceğini düşünüyorum ama e, tabi Böyle olmaması lazım. Olması gereken Türkiye'nin gerçekten azaltımını ve Paris Anlaşması'na uygun bir şekilde 2053'te net sıfırı sonuçta açıkladı Türkiye. Bu hedefe yönelik olarak nasıl bir azaltım yol haritası izleyeceğini saptaması. İşte biz de İstanbul Politikalar Merkezi'nde yaklaşık bir buçuk yıldır ee, bunun için çalışıyorduk. Bir model grubu e, oluşturduk. E, oldukça kapsamlı bir grup içinde e, mühendislerin, ekonomistlerin e, olduğu sekiz kişilik bir araştırma ekibi. E, işte, Ottü'den e, Ebru Boyvoda Hoca var, Bora Kat var. E, şeyden, e, Bilkent Üniversitesi'ndeydi. Şimdi Kadir As Üniversitesi'nde Erinç Erdoğan Hoca var. Ve e, bir geniş bir elektrik modeli yapan ekip Efra e, firmasından Osman Bilentör ve arkadaşlarının olduğu e, oldukça geniş bir ekip bir de e, bina modelini de e, aslında Kemal Demirkol ve Arif Küner'in yaptığı e, çok e, geniş ve aslında karmaşık bir model sonucunda bu e, şeyi e, yol haritasını çıkarmaya çalıştık. Ee, biz buna başladığımızda tabii daha Türkiye Paris'e taraf olmamıştı. Herhangi bir net sıfır hedefi alacağı belli değildi. Ama biz Türkiye'nin 2050'de, hani dünya ortalamasında e, bir emisyonu olan bir ülke olarak 2050'den önce değil ama sonra da değil e, diye düşünerek dünya ortalamasında bir hedef alması e, gerekeceğini varsaydığımız için 2050'de net sıfır hedefleyen ...bir emisyon azaltım patikası çizmeye çalıştık. Ee, şöyle bir arka planı olduğunu söyleyeyim... E, ...raporun ya da modelleme çalışmasının... Ee, ...bizim... ...yani Türkiye'de yapılan pek çok çalışma... E, aslında, e, ...aslında dünyada yapılan çalışmaların bazıları da... E, ...buradan geleceğe doğru yapılır. Yani şöyle, bu şu demek... E, bir birtakım modeller var işte elektrik sisteminde üretim kapasitesi nasıl değişecek hangi işte kömürün gazın yenilenebilir enerji kaynaklarının payları nasıl değişecek e, vesaire bunların e, çizildiği birtakım e, modellemeler var bazıları hazır modeller bazıları yeni geliştirilen modeller. Bunlara siz bir takım varsayımlar e, ekliyorsunuz, fiyat varsayımları olabilir, maliyetle ilgili olabilir, teknolojinin gelişmesiyle ilgili olabilir ya da bir takım politika araçları mesela karbon vergisi ekliyorsunuz vesaire. Ve sonuçta e, bunun e, önümüzdeki 10 yıl içinde mesela 2030'da ya da 2050'de e, bunun enerji sistemini, işte, ulaşım sistemini nereye götüreceğini görüyorsunuz. Bu ileriye doğru bir yaklaşım. Burada e, sonuçta ne çıkacağını önceden e, belirleyemiyorsunuz. Bizim yaklaşımımızda ise e, yola tam tersinden çıktık. Biz 2050'de net sıfır hedefine ulaşmış bir Türkiye'yi önce varsaydık ve geriye doğru giderek buna ulaşması için Türkiye'nin nasıl bir politika izlemesi gerektiğine baktık. Bunu yap, yapmanın yolu olarak da karbon bütçesi hesabını e, kullandık açıkçası. Biraz hibrit bir model bu yani hem geriye doğru hem ileriye doğru biraz sonra anlatacağım. Burada önemli olan karbon bütçesi modeliydi biraz ondan bahsedeyim karbon bütçesi varsayımını nasıl yaptığınızdan bahsedeyim. Çünkü bu önemli işte Türkiye bir Almanya gibi bir Amerika Birleşik Devletleri ya da İngiltere gibi mi davranacak yoksa işte Çin gibi ya da Hindistan gibi mi davranacak yani sonuçta ee, biliyorsunuz Paris Anlaşması ve Paris Anlaşması'nın temel e, aldığı sözleşme, iklim sözleşmesinin temel ilkesi hakkaniyet ilkesi yani bütün ülkeler aynı hızda ve aynı oranda bir azaltım yapmıyor. Bu hani hayali olarak böyle olması gerektiğini düşünsek de, bu hem gerçeklere uygun değil, hem de hakkaniyete uygun değil. Yani eğer siz 2050'de azalt, sıfırlayacaksanız emisyonlarınızı, Almanya'nın 2050'de sıfırlamaması lazım. Yani 2030'da belki sıfırlaması gerekir. Çünkü bu iki ülke arasında daha önceki programlarımızda da çok konuştuğumuz tarihsel sorumluluk diye bir fark var. Yani bir tarihsel sorumlulukta kümülatif emisyonla hesaplanıyor. Yani işte sanayi evimden bu yana ülkenin bütün insan faaliyetleriyle saldığı toplam e, sere gazı emisyonu, kümülatif emisyonu oluşturuyor. İşte biz de e, bu mantıktan e, yola çıktık ve Türkiye'nin küresel karbon bütçesinden alması gereken payı hesapladık önce. E, bu nasıl oluyor? Aslında e, elimizde biliyorsunuz bir küresel karbon bütçesi var. IPCC'nin e, 2011'den bu yana bütün raporlarında güncelleyerek ortaya koyduğu artı çeşitli başka kuruluşların da e, alternatif bütçeler çıkardığı zor bir hesaplama bu. Ama sonuçta IPCC'ninkini altın standart olarak kabul ederseniz e, şu anda yüzde 50 ihtimalle e, 2000 şey pardon yüzde 50 ihtimalle sıcaklık artışını bir buçuk derecenin altında tutmak için Elimizde kalmış olan e, bütçe 500 milyar ton, 500 gigaton bir bütçe var e, 2020'den itibaren ki bu karbon en son bütçesi bu yani. karbon bütçesi 6. Altı, e, değerlendirme raporunda IPCC'nin bu net olarak belirtiliyor ki %50 de aslında oldukça e, riskli bir e, şans onu da söylemek lazım eğer %66 şans alırsanız bu 400 gigatona düşüyor. E, biz yine %50 ihtimali aldık ee, ama bizim e, modellememiz 2018'de başlıyor. Çünkü e, biz çalışmaya geçen sene başladık ve geçen sene başladığımızda en son 2018 envatörü vardı elimizde. 2019 henüz çıkmamıştı. 2018'de başladık ve 2018'den ileriye doğru e, gideceğimiz için bütçeyi küresel bütçeyi 580 gigaton olarak aldık. 580 gigaton ilerliyoruz. ...bir buçuk derece bir şeydeki raporundaki... ...2018 raporundaki bir ee, Ve... ...çok da uyumlu. Yani... ...2018'de 580'di, 2020'de... ...500'e indi. Çünkü yılda 40 gigaton... E, ...salım var. Buradan bir 80 daha... ...yemiş durumda yani dünya. Ee, 580'i... ...küresel bütçe olarak aldık. Yalnız... E, ...ne IPCC... ...ne Paris anlaşması hiçbir yer... ...ülkelere bunu nasıl böleceksiniz... ...bunu söylemiyor. Yani bölüşüm ya da paylaşım denklemi yok elimizde. Böyle bir formül yok. Dolayısıyla bunun için bir takım bilimsel yaklaşımlar kullanmanız gerekiyor. Bunlardan en iyi olanlarından bir tanesi yine IPCC'nin eski 5. raporundaki bir şeye dayanarak ee, orada bir işte paylaşım tipleri var. Onlara dayanarak Paris Equity Check diye bir kuruluşun yaptığı bir e, formül var. Ee, biz onu kullandık ve orada da e, yaklaşım kategorileri içerisinde kümülatif kişi başı eşitlik yaklaşımını e, esas aldık. Neden öyle yaptık? Çeşitli yaklaşımlar var. Mesela bir tanesi her bütün ülkelerin mevcut bugünkü e, emisyon paylarını koruyor. Yani sizin emisyonunuz %1 ise hep %1 gidiyor. %10 ise hep %10 gidiyor. Ama tabii bu hakkaniyete uygun değil. Evet. Gelişmekte olan ülkelere, az gelişmiş ülkelere e, de, şey dezavantaj e, getiren, gelişmiş ülkelere avantaj getiren bir yaklaşım. Evet, e, yani bizim... ben sözünü keseyim orada, affedersin. Yani özellikle de en az katkısa e, bulunan bu küresel ısıtmaya, en az katkıda bulunan ülkelerin, en ağır zararlara uğraması gibi hakaniyet tamamen aykırı, trajik bir durum var. Onu politiçekte de, o da demek zaten, değil mi? Hakaniyetin evet. kontrolü. E evet. Paris, Paris'te hakaniyet kontrol etme anlamına geliyor herhalde. Evet. Böyle böyle bir yaklaşımda, bunların kullandığı yaklaşımlardan bizim en çok beğendiğimiz, en Türkiye'ye en uygun olduğunu düşündüğümüz kümülatif kişi başı eşit yaklaşımı. Bu ne demek? Birkaç hafta önce çok detaylı konuşmuştuk biliyorsunuz Carbon Brief'in bir raporu üzerinden. Kümülatif kişi başı emisyon diye bir şey var. Yani ülkelerin sanayi devriminden bu yana yaptıkları toplam emisyonun kişi başına bölünmesiyle elde ediliyor. Yani biraz karışık bir formülle. Bugünkü e, nüfusa göre değil de yine nüfusu da e, 1850'lerden itibaren alıyorsunuz. Ve bir kümülatif kişi başı. Emisyon çıkıyor. Dolayısıyla doğal olarak erken sanayileşmiş ülkeler ve çok yüksek tarihsel sorumlu ülkelerin kümülatif kişi başı emisyonu yüksek. Geç sanayileşmiş ülkelerin ise düşük. Türkiye kümülatif kişi başı emisyonu düşük ülkelerden biri. Çok düşük değil, Bir ne bileyim bir Afrika ülkeleri kadar düşük değil ama Batı ülkelerinden daha düşük. <gülüyor> Dolayısıyla kümülatif kişi başı emisyonu düşük olan ülkeler Türkiye gibi daha yüksek bütçe alıyorlar. Ee, küresel bütçeden aldıkları pay yükseliyor. <gülüyor> Pardon. Ee, gelişmiş ülkelerindeki küresel bütçeden aldıkları pay düşüyor. Yani şu demek bu. Türkiye bugün e, küresel yıllık emisyonun %1.2'sinden sorumlu. Karbondioksitten bahsediyoruz bu arada onu da söylemeyi unuttum. Bizim raporumuzda sadece karbondioksit emisyonları var. Yani metan yok, metan yok. diğer diğerleri yok. Evet. Evet, sadece e, yani o da yok. Nitrozoksit de yok, metan da yok, flor gazları da yok. Sadece karbondioksit ki işte bu karbondioksit de toplam emisyonların biliyorsunuz %80'ine yakını. E, bu yaklaşıma göre Türkiye %1.2 şu andaki payı. Bu payın artması gerekiyor. Ama Almanya'nın payının da azalması gerekiyor. Almanya'da %2'lerde mesela onun da azalması gerekiyor. Böyle bir mantık büttük. Sonuç şu oldu yapılan hesaba göre. Türkiye'nin karbondioksit bütçesi %50 olasılıkla sıcaklık artışını 1,5 derecede sınırlamak için 7,95 gigaton çıktı. Yani yaklaşık 8 milyar ton diyelim. Bu da toplam küresel bütçenin %1.37'sine denk geliyor. Demek ki biz Türkiye'nin bütçesini arttırmış durumdayız. 1.2 değil, 1.2'den az da değil, 1.37. Yani Türkiye'nin mevcut payını yüzde 14 arttırmış durumdayız. Serbest gazı bütçesi olarak da 9 milyar ton, karbondioksit bütçesi olarak 8 milyar ton. Şimdi bunun ne anlama geldiğini aslında hani raporun sonuçlarını anlatırken anlatmam lazım ama. ...bütün raporu baştan sona anlatamayacağım için... ...hemen söyleyeyim ne anlama geldiğini. Bizim... E, ...raporda... ...kullandığımız iki tane senaryo var. E, bir tanesi bas senaryo. E, bas senaryo hiçbir şey yapmazsanız... ...ne olur senaryosu. Hani business as usual denen. E, böyle gelmiş böyle gider senaryosu. Bir de net sıfır senaryosu var. E, yani... Net sıfır hedefine ulaşmak için izlenmesi gereken senaryo ve ikisi de 2018'de başlıyor, 2050'de bitiyor. Ee, bas senaryoya göre yani Türkiye'nin mevcut nüfus artışını, ekonomik büyümesini, enerji talep artışını e, vesaire hepsini hesaba katarak çizdiğiniz bas senaryonun sonucunda Türkiye 2050'ye kadar kümülatif emisyonu 18 gigaton çıkıyor, 18 milyar ton. Oysa bizim e, koyduğumuz çizdiğimiz bütçe 8 gigaton yani bizim çizdiğimiz bütçe bas senaryodan 10 gigaton yani yarısından daha düşük ee, Türkiye'nin asıl hakkı Türkiye eğer böyle gelmiş böyle gider senaryosuyla devam ederse ve 18 gigaton kullanırsa 1.5 derece büt, küresel bütçesinin %3'ünden fazlasını harcamış oluyor ki bu e, olacak bir şey değil yani eğer bütün ülkeler bir buçuk derece bütçesini harcayacaksa Türkiye'ye böyle bir pay verilmesi söz konusu değil. Dolayısıyla e, bu 7.95 ya da 8 milyar tonun içinde kalacak bir patika çizmemiz gerekiyordu bizim. E, bütün çalışmada buna dayanarak e, ortaya çıkmış oldu. Çok kısa metodolojiye e, değineyim. E, bu çalışmada dediğim gibi sadece karbondioksite baktık ve karbondioksit üreten üretimler. Bütün sektörleri dahil ettik ki başta elektrik üretimi geliyor tabii daha sonra ulaşım, binalar, sanayi ama sadece sanayi değil hizmet sektörü ve tarım sektöründen kaynaklanan karbondioksit emisyonları da var ki burada hizmetler ve tarımda karbondioksit emisyonu tabii elektrik kullanımından ya da enerji kullanımından daha doğrusu, pardon enerji kullanımından ileri gelir enerji kullanımından kaynaklanan karbondioksit emisyonlarını da e, kattık ve e, sonuçta e, oldukça karmaşık bir model kullandık. Bu modelin detaylarına burada girmeme gerek yok ama bir tek şey söyleyeyim. E, elektrik sektörü modeli bunun temelini oluşturuyor ve elektrik sektörü modelinde e, iki aşamalı bir yaklaşım e, kullanıldı. Yani sadece üretim kapasitesini nasıl değişeceğine değil. Aynı zamanda şebekenin buna nasıl cevap vereceğine de bakıldı piyasa koşullarında. E, ve e, sonuçta e, 2050'ye kadar saatlik çözünürlükte de deniyor buna. Yani her saat e, elektrik şebekesinde yükün nasıl e, dağıldığına bakılarak e, kabaca söylemek gerekirse herhangi bir elektrik kesintisi olmayan bir e, projeksiyon yapıldı. Yani siz öyle bir kapasite projeksiyonu yaparsınız ki e, şebeke buna uyum sağlayamaz ve e, elektrikler kesilir zaman zaman. E, ama bizim çizdiğimiz modelde herhangi bir kesintinin olmaması şebekenin buna uyum sağlamasına çalışıldı. E, bu da şu açıdan önemli. E, Yenilere bir enerjinin payı tabii çok artacak. E, net score ulaşmak için. Yenilenebilir bir enerjinin payını arttırdığınız zaman yenilenebilir bir enerji ve dalgalı elektrik ürettiği için yani stabil bir şekilde bir kömür santrali gibi durmadan çalışarak elektrik üretemediği için işte rüzgar bazen esiyor bazen esmiyor gibi e, şebeke de dalgalanmalar oluyor. Ve şebekede bir esneklik ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bu esneklik ihtiyacını karşılamak için sizin bir takım işte bu baz yüklenen e, şeyleri kullanmanız gerekiyor. Türkiye'de bu barajlar olabilir, doğalgaz santralleri olabilir e, ya da batarya olabilir. Örneğin biz çok yüksek miktarda batarya e, kullanarak depolama sistemleri kullanarak bunu çözmeye çalıştık. Evet, bataryaların ee, da fiyatları çok ama müthiş ucuzladığı için. Evet, evet, çok rasyonel olur yani böyle. Bir de, bir de bizim tabi kullandığımız batarya e, hep 2030'dan 2040'tan sonra çok yüksek miktarlarda kullanılması gerekiyor. Dolayısıyla yani 2030'a kadar da kullanıyoruz ama daha çok. ...2040'larda, 2050'lerde kullanılıyor ki o zaman herhalde iyice ucuzlamış olacak diye tahmin edebiliriz. Ya da yeni yeni model, yeni teknoloji bataryalar çıkmış olacak falan. Sonuç, e, tam, tabii şimdi bütün sonuçları bugün anlatamam ama yine de bu kadar e, ipucu verdikten sonra temel sonucu söylemem lazım. Belki daha sonraki haftalarda biraz daha detayını konuşuruz. E, çünkü bu Türkiye'nin NDC'sini yani Ulusal Katkı Beyanı hazırlaması için önemli bir arka plan sunuyor. Ee, sonuçta e, şöyle bir şey söyleyeyim e, bas senaryo için yani böyle gelmiş böyle gider senaryosu için oldukça e, yüksek büyüme oranları kullandığımızı söyleyeyim yani Örneğin 2030'lar 2020'lerde yüzde dör'ün üzerinde büyüme var yani e, sonra giderek azalıyor dünya şeylerine göre ama hani e, düşük büyüme oranları kullanmadık e, enerji talebi artışını da devletin verdiği e, şeyleri kullandık. Yani yaşın falan verdiği rakamları kullandık. Ve buna göre Türkiye'nin karbondioksit emisyonu şu anda 400 milyon ton civarında olan karbondioksit emisyonu 2050'de 700 milyon tona çıkıyor. E, 2030'da 500 e, küsür milyon ton. E, buradan e, nereye düştüğümüzü çok kısa 2 dakikamız kaldığı için çok kısa şöyle söyleyebilirim. Bizim çizdiğimiz modelde ki modelin temeli yenileri enerjinin çok yoğun kullanılmasına, kömürün terk edilmesine, doğalgazın çok az kalmasına, tamamen terk edemiyor model ama çok az kalıyor 2050'de, ulaşımın bütünüyle elektrikli hale gelmesine ve raylı ulaşıma ağırlık verilmesine, ee, binalarda bütün ısınma e, yemek pişirme vesaire her şeyin elektrikli hale gelmesine artı işte ısı pompası kullanımı e, binaların e, yalıtımı vesaire gibi önlemlere sanayide de e, yeni teknolojilerin kullanılması ve yine elektrik kullanımına e, dayanıyor. Bu elektrik aşırı elektrik kullanımına bağlı talep artışı da çünkü ekstra bir enerji şey elektrik talebi getiriyor tabii bu. O da modele eklenmiş durumda bu arada onu da söyleyeyim. Yani modelde bu ...elektriğin nereden üretileceği de var. Sonuç itibariyle... E, ...bizim çalışmamıza göre... ...Türkiye bütün bunları yaptığı takdirde... E, iki, ...2030'da emisyonlarını... E, ...toplamda %32 azaltabiliyor. %31,5 azaltabiliyor. E, ve 2030'daki e, emisyonu... ...500 küsur milyon ton yerine... E, ...300 milyon tonun altına düşüyor. 2050'de ise %70 azaltıp 132 milyon tona düşüyor. Yani 2050'de sıfır emisyona ulaşmıyor bu model. E, sıfır emisyona ulaşamamasının çeşitli nedenleri var. Onları belki haftaya konuşuruz. E, ama en önemli neden sanayi emisyonları. Yani sanayideki e, emisyonları e, azaltacak gerçekçi teknolojiler e, şu anda eksik. Biz de e, karbon gömme teknolojisi gibi olmayan e, teknolojileri modere koymadık özellikle. E, hidrojeni falan da çok fazla, yeşil hidrojeni de çok fazla koymadık. Çünkü bunlar henüz yeterince gelişmiş ve feasible hale gelmiş değil. Biz sadece gerçekten feasible olduğunu bildiğimiz, kullanılabileceği bugünden kesin olan teknolojileri koyduk. Çünkü diğer ülkeler sıfıra genelde hayali teknolojilerle e, veya işte ileride gelişmesi beklenen teknolojilerle düşüyorlar. Bunları koymadığımız için biz 132 milyonda kaldık ama bu bile %71 azaltım anlamına geliyor. Yalnız çok önemli bir nokta daha var, onu da söyleyip burada bu kısmı bitireyim. Sanırım anlattıklarımdan da anlaşılmıştır. Bu aslında yeşil bir dönüşüm gerçek anlamda değil ya da ekolojist bir dönüşüm değil. Yani büyüme aynı şekilde devam ediyor... Sanayi aynı şekilde devam ediyor, e, tüketim devam ediyor, ulaşım mesela araba sahipliği motorizasyon oranı denen otomobil sahipliği oranında bir düşme yok hatta artış var bizim net sıfır modelimizde. Herkes araba almaya devam ediyor, uçağa binmeye devam ediyor falan. Buna rağmen herhangi bir gerçek anlamda yapılması gereken e, ekolojik dönüşüm buraya dahil edilmediği halde ki, isteseniz bu modele dahil edebilirsiniz bunu. Yani davranış değişikliği diye bir şey koyarsınız. Yüzde elli davranış değişikliği koyduğunuzda e, emisyonlar sıfırlanır. Ama bu e, oldukça hayali olur tabii. E, yani siyasi olur ya da daha doğrusu bütünüyle siyasi bir dönüşüm gerektirir. Biz ise siyasi bir dönüşümü değil ekonomik dönüşümü modellediğimiz için bunu koymadık. Ve ona rağmen yani... Ee, yeşil bir dönüşüm olmadığı halde gerçek anlamda sadece teknolojik bir enerjiye dayalı, işte elektrine dayalı bir dönüşüm olduğu halde yüzde bir azaltım oldu. Demek ki eğer gerçekten işte ulaşım alışkanlıklarımızı değiştirirsek, işte arabayı bırakırsak, uçağı bırakırsak, e, uzun mesafeden gelen e, gıdaları, uzun mesafe tatillerini, çünkü ulaşımda da çok fazla e, artık emisyon kalıyor. İşte sanayide e, bu kadar fazla inşaatı vesaire, bunları bırakırsak ya da azaltırsak, bu kalan 130 milyon tonu da sıfırlamamız mümkün olur. Benim e, en hızlı bir şekilde e, yapabileceğim özet bu. Eğer Türkiye'nin NDC'sine bu nasıl bir etki yapıyor e, diye sorulursa, katkı beyanına, evet, bu katkı ve ulusal katkı beyanına, bizim çalışmamıza göre Türkiye 2030'da emisyonlarını 2018'e göre yüzde %32 çıktı ama işte yüz, ortalama %30 diyelim. %30 e, azaltım taahhüdü verebilir. Ve e, kömürden çıkış tarihini de yine bizim çalışma 2035 olarak veriyor. 2035'te kömürden tamamen e, enerji sistemini arındırabilir gibi görünüyor ki... Almanya 2030 verdiği için aslında Türkiye'nin bana sorarsanız kişisel fikrimi 2030'da kömürden çıkması gerekir. Ama Almanya 2030 dedikten sonra Türkiye 2030 artık diyemez demez diye düşünüyorum. Ama Türkiye'nin de en azından 2035'te kömürden tamamen çıkması e, gerektiğini söyleyebiliriz deyip da noktalayayım. Evet, belki. E, belki detayları özellikle elektrikle ilgili detayları haftaya biraz daha tartışırız. Gelecek hafta görüşmek üzere. Teşekkürler. Açık yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar. Ümit Şahin ve Ömer Madrak